meu الأنعاب والحق ذلك مسائع الحياة الدنيا والله عنده عزم المآل قل أولا نبقكم ذلك من الذين اتقوا عند جنات تجي من تحتها الأنهاء قالد يبيا وأجلاد وأجلاد طهرة وإذناء من الله والله بصير In Allah Allahu Azim. Çekim için teşekkür ediyorum. <gülüyor> bu kadar olmuş, yazıyı da, kaderin denlemleri olmuşsa, hiç canlı değillermişler. Asr ve Allah'ın dualarına, karşı, ana varılmışsa, hiç müşmorlara karşı, doğruca gelmişlerse. Bu Zaman olmuş bu da davetler, ekonomik ve sosyal hayata canlısı da almışlar. <gülüyor> İçhan kısaltının neresinde olursa olsun daha başladığında 2200 yılı sonuna kadar tatilen ayrı olmuş, el sahramadan askeri, siyasi hep arasında çıkmaya çalışanmış. Ve İmam-ı Şeyh Şamil'e mezaradan mermede yanıt toplu adına olan işlerdir. Şimdi tasarlıkın boyları arttırılmış olduğundan göre... ...sizli diyoruz, değerli hocamız, koncu, toplu, mazlum ve tasarlıklar Allah'a hamdü senalar olsun. Salamlar dolusu dostlarla sevdiğimiz kimselerle sevilen bir konuyu konuşmak üzere bir aradayız. Toplantıyı terkip eden derneğe teşekkürlerimi arz ederim. Hepinize hoş geldin derim. Allah Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Yaptığınız iki cihanda cümlenizi her türlü hayırlara nail eylesin. Masavfun boyutları boyut eskilerin bu dediği bizim buut diye iki u ile söylediğimiz çoğulu eba hacmini gösterecek bir konuşma genişliğini ...benini, boyunu ve bir de... ...berinliğini gösterecek... ...bir konuşma olması lazım. Tasavvufun tarifine... ...girmeyeceğim... ...anlaşılacak... ...bir takım olaylar üzerinde durarak... ...başlamak istiyorum. Tasavvufun... ...bir boyutu... ...zaman boyutu ise... Ebu'l-Beşer ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselamdan kıyamete kadardır bu boyut. Hazreti Adem atamızdan ve evladı Habil ve Kabil'den başlıyor tasavvufi meseleler, problemler. Daha önce Akif İnan kardeşimiz denizle bir röportaj yapmıştı bu konuda. Orada dedim ki tasavvuf insan ile Mevlası arasında bir bağlantı olduğu için insan oldukça var olan bir varlık. Fakatten Hazreti Hz. Peygamberden önceki tasavvufla ilgilenmiyorum özellikle ilgilenmiyorum çünkü istiyorum ki tasavvuf sadece Peygamber aleyhi ve Efendimiz'in bize öğrettiği şekliyle benim içime yerleşsin yabancı tarifler yabancı bilgiler zihnimi meşgul etmesin benim ilgimi başka noktalara kaydırmasın diye kestim. Peygamber Efendimiz'den zamanımıza kadar ayrıca tasavvufu çeşitlilik boyutu da vardır. Hiç şüphe yok. Kesin olarak ortada olan bir ...kolku, vakıa... ...Kuzey Afrika tasavvufu ile... ...Anadolu tasavvufu... ...Orta Asya tasavufuyla ...Yemen tasavvufu... Hint tasavvufu... ...Hindistan'daki Müslümanların tasavvufu arasında bile... ...nüanslar... ...farklar vardır. Ben bu çeşitler içinde... <gülüyor> yolunu kaydırmış olanlarla da ilgilenmek istemiyorum sünnneti seniye çizgisinde yürüyen bozulmamış kınardan fırın fırın nere etmiş fışkırmış ve hiç bir katışık katılmadan arı ve duru bir şekilde gelmiş olan tasavvufu öğrenmek ve konuşmak sohbetimizin onun üzerinde olmasını istiyorum. Batılıların... ...ilgilendiği bir konu... ...onlar da... ...meselenin yakasını bırakmamışlar... ...çalışıyorlar. Transandantel meditasyon... ...çalışmaları... ...hepinizin bildiği çalışmalar... ...Hint yogilerinin... ...Amerika'da, Avrupa'da moda olan çalışmaları... Onlar da beni ilgilendirmiyor. <gülüyor> Peygamber efendimizden ve ona bağlı mübarek büyüklerimizden bize kadar gelen safi ve temiz tasavvuf. Tasavvufun mekan boyutu da tarihlere sığmayacak gibi geniş. Endülüs'te bir büyük zirve Muhyiddin İbdil Arabi En bilinen dünyanın şartına Orta Asya'ya kadar Sibirya bozkırlarından Hindistan'a Yemen'e kadar Balkanlardan Afrika'ya, Afrika'nın güneyine Adalara kadar Demek ki Türk İslam tarihi bir boyut ...tüm İslam alemin... ...bir diğer boyut. Tasavvufun konusu... ...o da bir derinlemesine boyut olarak... ...düşünecek olursa... ...tabii... ...en asaletli... ...en değerli konu olan... ...Allah'ı bilmek konusu... ...ki marifetullah veya irfan... ...diye literatüre intikal etmiş. Tabi... ...Allah'ı bilen insan... Adetullah'ı bilen insan... ...Hirgullah'ı bilen insan... ...Muhabbetullah'la beraber... ...Haşyetullah'a da sahip olur. Takvallah'a da sahip olur. Ve... Allah'ın razı olması için neler gerektiğini de düşünür. O bakımdan bu kelimelerin ifade ettiği geniş sahalara yayılıyor. En yüksek konusu olarak. Bu konuya götürücü temeller olarak nefsin kişinin emesinin egosunun terbiyesi riyadetle ve daha başka usullerle tavsiyesi tezgiyesi temizlenmesi nefsin müslüman edilmesi meselesi insanın altıncı ve en kıymetli duygusu olan gönlünün tasının silinmesi, kalbin tasfiye edilmesi ve kalp ailesinin ilahi tecellileri gösterecek hale gelmesi. Bunun sağlanması için ahlakın bahis konusu edilmesi incelenmesi kötü ahlakın sıralanması bunlardan kurtuluş çarelerinin aranması iyi ahlakın öğrenilmesi tespit edilmesi bunların iktisap edilmesi insanda içine yerleşmiş bir sıfat haline gelmesi için yapılacak çalışmalar yine tasavvufun içinde derinliğine konular İlmi ahvali kalp diye tarif edildiği için ve fıkh-ı batın diye tarif edildiği için ve ihsan ilmi diye tarif edildiği için insanın bütün fiilleri kalbiyle ilgili yönü dolayısıyla insanın bütün hareket ve sekanat ve muamelatı ahvali ve halatı hepsi ...bu konunun içine giriyor. Demek ki zaman boyutu... ...İslam tarihi... ...mekan boyutu İslam ülkeleri... ...mevzu boyutu... ...insanın bütün fiilleri ve hareketleri... ...ve... ...amaçları, gayeleri... ...gayesinin en yüce olan... ...Allah'ı tanıma, barifetullah... muhabbetullah ...bu konular... ...böyle büyük... ...boyutlu, böyle derin... ...bir konuyu... ...saat dörde kadar... ...iki konuşma olacağına göre... ...ve bir konuşmacı kardeşimiz de... ...hadis-i şeriflere ve Kur'an-ı göre... ...tasavvufu... ...anlatacağına göre... ...herhalde... ...nasıl anlatmak mümkün olur takdir edersiniz. Ben kestirme ve pratik ve hatırda kalacak bir yol düşündüm kendi kendime. Bu konunun muazzamlığı karşısında. Öyle yürüyeceğim izin verirseniz. Biliyorsunuz mihraplarda camilerin Bismillahirrahmanirrahim küllema dekala aleyha zekeriye mihrap yazar bir nokta nokta arkasında vecede indehâ rızkâ vardır. İnsandan merak olması lazım. Her şeyi sormalı, öğrenmeli. Ne demek küllemâ dehala aleyhâ zekeriye'l mihraba vecede indehâ rızkâ? Niye mihrabın üstüne bu yazılmış? Bu ayet yerine Hz. İsa aleyhisselamın mübarek Betül Patikame Valide-i Kerimesi Meryem anamız hakkındadır. Mihrap kelimesi geçtiği için mihrabın üstüne konulması bir müftü olmuştur. Ama Hz. Meryem Validemizin ibadethanesinde Allah'la nasıl güzel bir kulluk alakası içinde ibadet ettiğini hatırlatıp siz de bu mekanda öylesine peygamber anneleri gibi güzel ibadet edin manasını da taşıyor. Ama olay bir olağanüstü hadise. Olağanüstü olayı Kur'an-ı Kerim bize ispatlıyor, bildiriyor. Hepimiz çeşitli ilimlerde senelerini harcamış kimseleriz. 20. yüzyılın ilmini, teknolojisini gördük. Dünya ve feza hakkında çok yeni bilgilere sahibiz. Sekeriya Aleyhisselam hiç kimsenin giremediği, yalnız kendisinin yiyecek götürmek için ve meselesini anlamak, ihtiyacı olup olmadığını sormak için yanına girebildiği Meryem Validemizin odasına gittiği zaman kapılar kilitli ve kimsenin girmesi mümkün olmayan bir ibadethane. Niye böyle bir ibadete çekilmiş Meryem Validemiz? Çünkü annesi doğmadan, yani bu doğacak yavrumu senin ibadethanene muharrar olarak hibe edeceğim, vakfedeceğim. Bu yavrum senin dinine, senin din senin mabedine, din adamlarına hizmet etli bir kimse olsun, onu vahvereceğim ibadethaneye buyurduğu için vakıf bir hatun vakfedilmiş bir hatun, Allah yoluna elbette ibadetle meşgul olacak. Onun için ona öyle bir mekan sağlanmış. Zehariya aleyhisselam da teyzesinin kocası o da peygamber. Ne zaman Meryem validenizin yanına girse aleyha. Meryem validemin yanına ne zaman girse, vicede Orada, bir adam yiyecekleri konulmuş görürdü. Kendisinden başka kimsenin gelmesi mümkün değil. Kim getirdi? O mevsimde orada bulunan meyvadan meyveler değil. Nereden geldi? Nasıl oldu? Yarı herhalde taltif, yarım merak olmalı. Soruyor ki. ''Ya Meryem, en enna leki Ey Meryem! Bu gıdalar, bu rızıklar sana nereden geliyor? O da peygamber, o da bu işlerin arşınası ama soruyor. Diyor ki, ''Kâret hüve indillah'' Meryem validemiz diyor ki, Allah tarafından geliyor. Şeklini bilmem. Fiziki ve kimyevi durumunu anlamam ama Allah tarafından hasıl oluyor işte yanımda geliyor. اِنَّ اللّٰهَ يَرْسُكُمْ مَنْ يَشَاءُ بِبَيْرِهِ حِسَاءٍ Allah kullarını işte böyle kapalı bir mekanda hiç kimsenin aklının ermeyeceği şekilde böyle gözle görülür, elde tutulur, nimetlerle rızıklandırır, rızıklandırıyor. Süleyman Aleyhisselam'ın sabah melikesi belkısla hikayesi vardır. Sabah'ın melikesinin ve Kalminin aya ve güneşe tattığını öğrenince bir peygamber olarak onlara haber gönderiyor. Müslüman olmalarını, Allah'ın varlığını kabul etmelerini söylüyor. Çeşitli yazışmalardan sonra Sabah melikesi Süleyman Aleyhisselam'ın ülkesine Yemen'den kalkıp Filistin'e gelmeye karar veriyor vayyetiyle beraber. Ama Süleyman aleyhisselam Filistin'den diyor ki bu hatun bu kraliçe Yemen'den kalkıp buraya gelecek ama gelmeden evvel onun tahtını buraya içinizden kim getirir ey ashabım diye soruyor. Ve ashabından rivayete göre vezili Süleyman aleyhisselam'ın vezili Asaf bin Berkıyaf tahtı getiriyor. Felamma reahu mustakirrem indahu Süleyman Aleyhisselam fahtı öyle yanında mücesen haliyle gelmiş görünce galet bu Allah'ın çok büyük bir lütfu ikramı diyor. Bunun bir maddi olay olduğunu sabah velikesinin günler sonra Süleyman Aleyhisselam'ın sarayına geldiği zaman söylediği sözlerden anlıyoruz. Eha hakeza aşu ki Ey sabah melikesi, belki senin memleketinde bıraktığın tahtın buna benziyor muydu, böyle miydi? Ne demek benzemek? Sanki ta kendisi. Ta kendisi diyor. <gülüyor> Aylarca uzakta olan mesafeden, sahabesi olan, veziri olan Asaf'ın o tahtı, buraya getirmesi. Kur'an-ı Kerim'in açıkça beyan ettiği bir olağanüstü olay. Hazreti Ömer'in tarih kitaplarına geçmiş İran'daki komutanlar Medine'deki minberden seslenmesi Ya Sariye el-Cebel ey komutan arkanı çeviriyor düşman dağ tarafına doğru sızmaya çalışıyor dikkat et dağa dikkat et Kendini kolla dağdan yana tehlike olabilir diye. aylar sonra Sariye Medine'ye geldiği zaman diyor ki evet ben düşmanla savaşırken Hz. Ömer'in sesini duydum. Ey Sariye dağa dikkat et dedi. Hakikaten ben de tedbirimi aldım. Düşmanın çevirmesini engelledim ve düşmanı yendik Allah'ın lütfuyla diyor. <gülüyor> Hz. Osman radıyallahu anh'ın yanına sahabeden bir kişi geliyor... ...Hazreti Ömer radıyallahu anh ona diyor ki... ...senin gözünde... ...zina izleri görüyorum... ...zina emareleri görüyorum... ...adam sarsılıyor... ...diyor ki... ...ya Osman... ya Emir el -Müminin, ...peygamberlik kesilmedi mi yoksa? Peygamber Efendimiz vefat etti... ...Ebu Bekir Sıddık halife oldu vefat etti... Ömer Faruk, halife oldu vefat etti, bu ne halde yoksa peygamberlik kesilmedi mi? diyor. Evet yolda gelirken açık olan kapıdan bakmaması gereken bir evin içine bakmış. Onun için gözünde halife Osman Zinnurey senin gözünde zina izleri görüyorum diyebiliyor. Göz aynı göz, bizim gözümüze göre, bizim bakışımıza göre aynı göz ama onun üzerinde günah bir tesir bırakmış. ...o tesiri Hazreti Osman müşahede ediyor sahibi söylemeden... ...senin gözünde zina izleri görüyorum, emaneti görüyorum diyor. <Gülüyor> Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin makamına kendisinden sonra... ...Şeyh Osman diye bir zat-ı muhterem nice yıllar sonra oturmuş. Vazifeyi devam ettiriyor, dervişleri irşade çalışıyor... Ramazan gelmiş, Ramazan'da halifeden davet olunmuş, bu akşam bize saraya gelin, iftarı beraber yapalım, cami cemaati hepsi buyursun diye davet vaki olmuş. Ey cemaat diyor ikinci namazından sonra, halife emir müminin bizi sarayına iftara davet etti, buyurun gidelim beraber. Yabancı bir cemaatten garip tavırlı bir adam var, o şöyle oturmuş, yayılmış oturduğu yere de Diyor ki ya şey ben gitmiyorum, ben gitmeyeceğim, sen bana diyor biraz aside tatlısı getir sen kendin nereye gidersen git Bana akşam aside tatlısı yemek üzere iftar edeyim diye aside tatlısı getir sen nereye gidersen git diyor Aside hurmayla falan yapılan, unla yapılan o zamanın ...tatlılarından bir tatlıymış diye okudum. Herkes garip garip bakıyor. Bir kere küçüğün büyüye en olmaz. Yani bu... ...nasıl bir insan ki... ...Şeyh diye böyle söylüyor. Sonra davete icabet etmek lazım. Sünnettir. Niye davete icabet etmiyor? Herkes herhalde aklından bir zoru var... ...diye düşünüyorlar. Ve... ...kalkıp gidiyorlar davete... Camide kimse kalmıyor, o gitmemiş, oturmuş, iftarı yapıyorlar, beraberce teravih namazını kılıyorlar, şeyh efendi evine geliyor. Yapıyor erkenci ki sahura kalksın, ondan sonra da tabi camide vazifeler vardır. Rüyasında çok mübarek bir topluluk ve kalabalık görüyor. Kim bunlar diye soruyor, diyorlar ki bunlar 124 bin peygamber, salavatullah ve selamu 124 bin peygamber. Bir tanesine bakıyor ki çok nurani, çok muhteşem, çok güzel. Ya bu kim? Bu da serberi kainat Muhammed-i Mustafa ve vesselam. Aman ne devlet ne şeref diye elini ayağını öpmeye koşuyor rüyada. Fakat Peygamber Efendimiz rüyada taşlarını çatmış ona. Demiş ki, bizim sevdiğimiz bir kişi sana geldi, senden mübarek Ramazan gününde bir asil tatlısı istedi, vermedin. mi? Efendimizin bu her felperade üzülüyor kişi ve uyanıyor ter içinde. Bakıyor ki daha yeni yapmış daha kısa bir zaman geçmiş yatmasının üzerinden. Hemen yataktan fırlıyor, camiye gidiyor. ...bakıyor ki camiden de o şahıs çıkmış... ...ay aydınlığında... ...sokağın öbür ucuna doğru varmış... yürümüş. ...diyor ki ya filan dur gitme... ...sana akıbet tatlısı getireceğim... ...ne istersen getireceğim... ...aman gitme affet bilmem ne diye bağırıyor arkasından... ...o da köşeye kadar gelince durmuş şöyle... arkasına ya demiş... ...demek ki... ...fakirin birisi senden bir şey istese günün birinde 124 gün peygamberi şahit getirmeyince vermeyeceksin öyle mi diyor köşeyi dönüyor. Bu da tabi arkasından köşeye kadar gidiyor ama bakıyor ki kimse yok. Yani göremiyor yetişemiyor diyor. Evli Allah'tan birisinin vesale-i de okumuştum. Bir menkabesi var. Evinde dururken kendisi anlatıyor birisi diyor ki bugün diyor fena halde bir imtihan geçirdim ve kaybettim muhafettim diyor nasıl oldu anlatıyor. Evinde duruyordum işimden bir ses bana sen cimrisin dedi sen cimrisin hayır cimri değilim Allah'ın izniyle eli açık bir kimseyim vermeye çalışırım hayır hasenat yapmaya çalışırım sadaka vermeye çalışırım hayır sen cimrisin dedi diyor bir söz Allah Allah biraz sonra kapı çalındı diyor halife bir kese para göndermiş alsın bunu şeyh efendi nereye isterse parçasın serbest ister kendisine kalsın ister birisine versin benden ona vermesi keseyi alıyor içinden nefese sonra cilmesin dedi diye çıkayım şu keseyi Allah rızası için dağıtayım diyor hanesinden çıkıyor bakıyor sokağın köşesinde bir oturan üstüne bel bel birisini oturtmuş sokak köşesinde tıraş ediyor. Fakir bir kimse üstü başı hırpani bir kimse tamam diyor şu fakire vereyim bak hırpani saçı başı darmadağın üstü başı lime, lime. bu keseyi buna vereyim diyor yanına kadar gidiyor duyuyor şunu al, ben istemem diyor Traş olan fakir, ben istemem, ustaya ver onu diyor, berber ustasına ver diyor. Efendi diyor, bu berber ustasına çok gelir bu, kıymetli var bu, bir kese para, altın belkide, şeye fazla gelir, berber ücretinden fazla, ustaya fazla gelir. ...adam yapıştırıyor cevabı... ...deminden beri ben sana cimrisin demiyor muydum? ...evin içinden beri... ...ben sana cimrisin demiyor muydum? ...diyor. Süfyan'ın seviyle Abdullah İbni Mübarek'in... ...macerasını da okumuştum... ...hoşuma gidiyor. Abdullah İbni Mübarek... ...mutasavvuf... ...alim, fazıl, kamil... ...zamanın yeganesi... ...çok büyük bir zat hadis-i şerifleri okuturmuş Süfyan-ı Sevri de mezheb imamı fakih, çok büyük bir zat o da onu dinlemeye gelirmiş bir gün diyor ki Süfyan-ı Sevri'ye bundan sonra senin evine bu hadis-i şerifleri dinlemeye gelmeyeceğim, kızdım diyor hayrola niye kızdın senin diyor, cariyelerin diyor evin üstünden damın üstünden bana seslendiler. Bana aşık olduklarını söylediler. Yanına gelmeli söylediler. Böyle edepsizlik olur mu? Cariyelerine bile sahip olamıyorsun. Ne biçim şey? Burası ilim meclisi midir? Başka bir şey midir? Gelmeyeceğim bir dersinlerine diyor. Abdullah İbni Mübarek böyle boynu büküp duruyor. Bir şey demiyor. O kalkıp gidiyor sinirli bir şekilde. süfyan Sevri Hazretleri. Biraz sonra diyor ki Abdullah İbni Mübarek Şüphian Sevdi Hazretleri'nin cenazesi kılmaya gidelim, kalkın diyor. Kampiyorlar gidiyorlar. Hatta hakikaten Şüphian Sevdi Hazretleri ahirete yürümüş, dünyasını değiştirmiş, inlerdi daha ve inlerdi bir acımın. Diyorlar ki nereden bildin? Yani hadis okuyup duruyordum. Nereden bildin Şüphian Sevdi'nin vefat ettiğini? Diyor ki hani bana şikayet etti ya, bizim cahiliyelerden. ...damın üstünde işte seni seviyoruz dediler, gel seninle evlenelim dediler, filan. Bizim evde diyor, cariye var yok diyor. Cariye yok bizim evde diyor. Hurileri görmüş, anladım ki huriler artık vadesi ettiği için... ...onu onun için çağırıyorlar, oradan anladım diyor. Tabii ben meseleyi iki taraftan da mütala etmek mümkün de Süfyan Sevri tarafından... ...size arz etmek istiyorum yani. Hüdülerin kendisine gel artık senemişler kız dayanamayacağız dediği bir insan olmak. Yani o noktada arz ediyorum sizlere. Tabi hep böyle tarihten, maljiden, Kur'an-ı Kerimden, hadis-i şeriften, sahabeden olmasın. Birkaç misal de. Günümüzden anlatayım. Bizim fakültemizin rahmetli sekreteri Fevzi Bey anlatmıştı. Erzincanlıydı kendisi. Onların memleketinde bir arif zat varmış. Ölüm döşeğine düşmüş. Hasta komaya da girmiş. Konuşamıyor, kıpırdayamıyor. Başında bekleşiyorlar, Yasin okuyorlar, dualar ediyorlar. Ama o kendinden geçmiş haliyle bir ara yatağında bir doğrulmuş şöyle can gelmiş yanına yatağında bir doğrulmuş sahmet buyurdunuz ya Resulallah demiş Sahmet buyurdunuz ya Resulallah niye zahmet ettiğiniz geldiniz diye biraz sonra da kelime-i şahadet getirerek ruhunu teslim etmiş benim talebelerimden birisi diyanetin Hac kafilesinden birisine kafile başkanı tayin edilmişti gitti geldi ...bize de uğradı dönüşünde. Seyahatinin... ...nasıl geçtiğini sordum. Anlattı durumu. Hocam dedi dedim, hacılarımız... ...Allah istah etsin. yaptıkları ibadetin kıymetini pek iyi bilemiyorlar. Çarşıda pazarda vakit harcıyorlar. Ya hacı kendi diye aldıkları malları birbirlerine soruyorlar. Efendim ben üç riyal aşağıya aldım, sen üç riyal fazlaya aldın diye konuşuyorlar. ...efendim Halen-i Şerif'in kaç kapısı var, kaç minalesi var diye sohbet ediyorlar. Efendim her şeyi buldular mı oturup kahvehane gibi Efendim mescid i saatette veyahut mescid haramda sohbet ediyorlar. Zamanının kıymetini bilmiyorlar. Onlara üzüldüm. Çok eğitime ihtiyaçları var. Yalnız dedi bir tanesi çok iyiydi dedi. Çok arif, çok olgun bir kimseydi benim kabileden dedi... Çok aşıktı dedi mübarek, gözyaşlıydı, ağzı zikirliydi, evi tesbihliydi. Medine-i Minevure'ye geldiğiniz zaman dedi, otobüsten aşağı indi, topraklarını öptü, alnını sürdü, yüzünü gözünü sürdü topraklara. Aceb Resulullah buralara ayağını basmış mıdır bu mübarek topraklara diye hem ağladı hem de bizi ağlattı dedi. Hacı yaptık dönerken mükafatında gördü dedi. Nasıl görmüş mücafatını? Rüya görmüş. Rüyasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i görmüş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz evladım kağıt kalem getir de senin haccının makbuliyetini vereyim demiş. O da içeriye uçarcasına gitmiş kağıt aramış kalem aramış. Kağıdı kalemi almış gelmiş Resulullah bıraktığı yere ki Bakmış orada şehit duruyor. dünyada. Demek ki şeyhi de Resulullah'ın mümessili olacak makamda bir kimse ki Resulullah'ın göründüğü yerde şehit oturmuş görünüyor yani ondan sonra. Son anımızda olmuş bir hadise. Bizim hasip Efendi hocamız vardı. Hocamızın halvet arkadaşlarım var ve kendisinden önce makamı Hasta e, oturmuş ve vazifeyi yapmış olan ben onun kendisinden ders almış Patikçi Şükrü Efendi'ye sordum dedim ki Hazreti Efendi göremedik Acaba bir olmuş sizin üzerinizde bir tesir bırakmış bir hadiseyi bize nakledebilir misin salih insanların anıldığı yere rahmet inermiş rahmet insin meclisimiz rahmet Rahman'a ersin dedim. Anlattı. Ben dedi Adil Bey'le beraber ihvanımızdan Hilmi Hoca hastalanmıştı. Onu Bakırköy'e yatırmışlardı. Bir pazar günü Bakırköy Atıl Hastanesi'ne, Sinir Hastanesi'ne onu ziyarete gittim. Adil Bey'in özel arabası var. O zaman E5 yok. Sadece trenle gidiliyor. Payton tutuluyor. Bakırköy Hastanesi'ne Bakırköy Hastanesi'ne öyle gidiliyor. Biz arabayla kolayca gittik, hastanete ziyaret ettik... ...ihvanımızı. İşte iyiymiş, sıhhat yerindeymiş, yatağında oturuyordu. İddialar ettik, ayrıldık diyor. Koridorda giderken geriye baktığımız zaman... ...Hasip Efendi'nin... ...hastanın yanına kapıyı açıp girdiğini gördük diyor. Hasip Efendi hocası, hocaları... ...yanına girdiğini görünce... ...ama Hoca Efendi gelmiş bekleyelim... Şimdi paydan aramasın, zorluk çekmesin, arabayla hemen çarçabuk döneriz dedik diyor. Beklemeye başladık ama çıkmadı dışarıya Hasip Efendi diyor. Merak ettik, kapıya kadar tekrar gittim diyor. Açtım kapıyı, içeride Hasip Efendi yok. Hilmi Efendi'ye demiş ki ya Hasip Efendi içeri girmedi mi? Evet girdi, halime hatırımı sordu. Geçmiş olsun dedi, çıktı. E, biz dışarıda bekliyoruz, görmedik. Allah bilmem çıktı demiş. Allah Allah. Biz dışarıda kapıya bakıp dururken çıktığını nasıl görmeyiz filan diye merak ettik. Koridorlara baktık, avluya baktık diyor. Yok. Sonra atladık arabaya bulama, bulamayınca yürüdük geldik diyor camiye. Hoca efendi baktık hadis-i şerif okutuyor. yanındaki cemaate sordum. Hoca efendi ne zaman geldi? Hadis-i, hadisi şerifleri okumaya ne zaman başladı diye sordum diyor ne? Ne demek ne zaman başladı demiş. Her zamanki gibi. Öğlen namazını kıldırdı. Ondan sonra oturdu rahnesine. O zamandan şu zamana kadar hep işte hadise anlatıp duruyordu. Yani ne demek ne demek ne zaman geldi ne zaman başladı. Ya öyle mi? E onu şeyde gördük. Yok demiş işte burada başından beri hadis dersini burada okuyoruz. Hiç pastası yok demiş. Ondan sonra makama geçmiş olan Aziz Efendi rahmetullahi kazanlıdır kendisi. Bir arkadaş ziyaretine gitmiş. Saat dokuzu beş gecede Haydar Koşa'dan ekspres kalkacak. Ziyaretine gitmiş. hocam Efendi gel içeri demiş. Hedef tabi. Girmiş içeriye kahvaltı etmişler namazdan sonra. Efendim ben yolcuyum müsaade edin demiş. otobüse Otur demiş. Oturmuş. Şimdi i̇şte hoca Efendi, hikmetli güzel neler anlattıysa sohbet etmiş bir şeyler anlatmış. Ben diyor böyle belli etmeden saatime bakıyorum. İkide bir de belli etmeden saatime bakıyorum. Şimdi artık otobüste yetişemem. Otobüste şeye, Karaköy'e gidecek. Haydarpaşa vapuruna binecek. Oradan garına gidecek. Ekspres'e ilişecek. Otobüsün vakti geçti. Neyse bir taksi tutarım falan diyorum diyor içimden. Neyse bir daha kalkmak istedim. Otur dedi diyor. Saate bir taraftan bakıyorum. Artık son vapuru da yani o, o ekspresi yetiştirecek. Son vapuru de kaçırdım diyor. Artık nasıl yapacağım filan diye düşünürken diyor. Saat işte 95 geçe kalkacaksa ekspres 9 oldu diyor. 10 oldu diyor. Artık ben treni kaçırdık. Bilet de yandı. Tren bileti de yandı diye düşünüyorum diyor. E eh, ne yapalım? Bunda da bir hayır var Belki tren bir kaza yapacak ondan hoca efendi beni tuttu yani hayra yormağa çalışıyorum olayı diyor hoca efendi neticede konuştu konuştu sohbet etti etti diyor yalan olmasın saat on civarında mı on buçukta mı ne e hadi demiş hayırlı olsunlar. şimdi gidebilirsin demiş dokuzda kalkacak filan şimdi artık ben diyor hiç acele de etmedim diyor kadar paşaya gittim bir de baktım ki Bilmem hangi sebepten dolayı tren şu kadar tehdit yapmış Ne benim bilet yandı diyor Ne benim bilet yandı Ne de ekspüres kaçtı diyor Hocamızın sohbeti tamam oldu Böylece indim gittim gideceğim yere diyor Bu da Aziz Efendi'den bir hadise Olmuş Yani günümüzden olayları anlatıyorum Bir de bizim Doktor Sedat Bey diye bir tanıdığımız var İstanbul'da şu anda halen Kasım ayında hocamızın vefatının seneyi devriyesinde olayları anlatırken o da kendisine anlatmış. Demiş ki ben rüyamda üç defa bir beyaz sakallı mübarek zat gördüm. Bana gel diye kendisi emretti diyor. Ama kim olduğunu bilmiyorum. Üniversitede talebeyim. Üç defa böyle bir rüya gördüm diyor. Sonra Bizim arkadaşlarım bazı akşamları böyle fıs fıs kendi aralarında konuşup bir yere gittiklerini görüyordum. Bir akşam yine öyle fıs fıs konuşurken, ya demiş siz böyle aranızda ne konuşuyorsunuz, nereye gidiyorsunuz? Demişler gizli biz. İstersen seni de götürelim. Bir hoca efendi var. Onun sohbetine gidiyoruz. İstersen sen de bu akşam gel götürelim demişler. Senat Bey peki demiş ilk defa. Efendim kalkmış onlarla beraber gelmiş hocamızın Ümmü Kürtüm Camii'ndeki yerine içeri girmiş bakmış ki üç defa rüyada kendisine gel diye çağıran şahıs karşısında hocası hocamız yani Hocamız ona biraz tebessüm etmiş demiş epeyce de beklettim beni demiş. Tekrar tekrar çağırttım epeyce de beklettim demiş. Bizim Bursa'da bir doçent kardeşimiz var. Randa askerde. Geçen gün onu ziyarete gitmiştik. O anlattı. Ben diyor küçükken ortaokuldan beri namaz kılardım. Şöyle bir şey düşündüm. Gözümü kapatayım. mübarek bir zaten hayalime getireyim. La alet Yani belli olmayan bir şahsı hayalime getireyim. işte onunla teselli bulayım, konuşayım. Kardeşiyim filan dedim diyor. Ve başladım böyle gözümü kapattım. Hakikaten bir beyaz ...sakallı, mübarek, heybetli... ...efendim böyle gül yanaklı kimse düşündüm diyor. Kendi kendime. Artık... adet haline geldi. Sık sık böyle gözümü kapattım... ...hep onu görüyordum diyor. Orta okul geçti, lise geçti... ...üniversiteye, teknik üniversiteyi kazandık... ...oraya gittik diyor. Sonra arkadaşlarım beni... ...aldılar... ...hocamızın... ...dergahına götürdüler ...diyor. Bir de ne göreyim ortaokuldan beri hayalime gelen şahıs o, oymuş diyor yani. Ortaokuldan beri benim gözümü kapattığım zaman gözümün hayalimin önüne gelen şahıs onun olduğunu gördüm diyor. Yani hatıra sağlam şahıs hayatta. Efendim Adıyaman'dan bir hoca efendi biz şeyi açıyorduk. ...Gölcük'teki kültür merkezimizi açıyorduk... ...Böyle çevre ve kültür derneğimizin bir... ...orada da şubesi var... ...Adıyaman'dan bir şey efendi geldi... ...yaşlı bir zat... ...Allah afiyet versin, uzun ömür versin... ...dedi ki... ...hocanızı tanırdım... ...vallahi lazım dedi... ...ilk karşılaştığımız zaman... ...iki kerametini gördüm... ...iki kerametini gördüm daha... ...ilk karşılaştığımız zaman... ...kapıdan içeri girerken... ...esselamu aleyküm dedi. kapıdan girdik içeriye... ...şöyle bir baktı bana... ...oo... ...oo demiş... ...seyyid bir şeyh demiş. Hem benim diyor... peygamber efendimizin sülalesinden olduğunu bildi... ...hem de benim şeyh olduğunu bildi diyor... ...oo... ...seyyid bir şeyh dedi diyor. Bir de ben kendim başından geçtiği bir olayı anlatayım. Yani muhtelif kimsedenten anlattıktan sonra biri benden bir anlatma olsun. Bizim Mehmet Kundak Bey vardı ki Bayındırlık Bakanlığında daire başkanlığıydı. Çok güzel sesli, çok güzel ilahiler bilir ve Güzel okur. Bir ilahi okudu. Kulağından çıkmıyor. Gönül ağyinesin, Sofi. Eğer kılır sen safi, açılır sana bir kapı, ayağın olur cemalullah. Böyle bir ilahi. Bestesi de güzel, güftesi de güzel. En safi, gönül aynasını safi kılırsan, kılarsan, saklaştırırsan, temizlersen gönül aynasını, sana bir manevi kapı açılır, cemalullah'ı müşahede edersin, diyor. Şey bu, ilahinin dördüğü bu. Şimdi ben Cumartesi'leri yola çıkardım Ankara'dan İstanbul'a gelirdim. Hocamızın emri üzerine İskender Paşa'da hadis dersini yapardım. Vaazı verildim. Bazen ayrıca gelirdik de o sefer ben kendim otobüse atladım Ankara'dan. Elimde vardı bir seyahat çantası. Kuş gibi hafif hissediyorum kendimi. Yanımda çoluk çocuk yok. Gayet rahat seyahat. ...saat 11'de otobüse bindim... ...efendim... İçimden gönül aynesin ...safi, eğer sınır isen... ...safi, açılır sana... ...bir kafı, ayağın olur... ...Cemalullah ilahisini söylüyorum... ...oturdum... ...içimden onu söylüyorum... ...biraz sonra dalmışım... ...uyudum, uyandım, yine onu söylüyorum... ...dikkatimi çekti, yani niye ben bunu söylüyorum... ...iki de bir de... ...biraz da başka ilahi söyleyeyim falan dedim... ...kendimi zorladım... İşte başka ilahilere geçtim. Ondan sonra biraz kontrolümü kaybediyorum. Gene onu söylüyorum. İlk ilahiyi. Başka meşguliyetler düşünüyorum. Uyuyorum, uyanıyorum. Gene onu söylüyorum. Bütün gece o ilahiler haşerineşir oldum. Zihnimden çıkartamadım. Dilimden düş, düşmedi yani. Hep onu söyledim, söyledim, söyledim. Şeye İstanbul'a vardık. Sabah namazına baktım. Camiye yetişemeyeceğim. Hemen otobüs termilerindeki mescitte. Namazı kırdık orada. Bir minimize atladım. Takşi tutma lüzum zaten kuş gibi hafifim. İskender Paşa'nın hizasında indim Vatan Caddesi'nde. Yürüyorum camiye doğru görünüyor sokağın öbür ucunda. İçimden gene gönül ailesin Sofi, eğer tılırsen Safi, açılır sana bir kapı, ayan olur Cemalullah ilahisi söyleniyor böyle. Neyse içeri geldim, hocamız sabah namazını kıldırmış, evrad Şerifi okumuşlar. Ondan sonra işrah namazı kılınmış, gelmiş sedire oturmuş, şöyle elini yastığa koymuş, bu eli de burada, köşede güneş gibi parlıyor, pırıl pırıl nurlu. Efendim hoş geldiniz dedi, elini öptüm. İşte çok çocuğun tanımlarından hatırımız vardı, söyledim filan. Şöyle uzandı duvara, ...duvarda bir telefon koyduğumuz... ...küçük telden raf vardı... ...ondan bir küçük kitap çıkarttı... ...kitap var orada... ...başka kitap yok başka da... ...onu kitabı oradan aldı... ...bak dedi ne güzel söylemiş dedi... ...başka bir sayfasını... ...bana uzattı, el yazması eser... ...mahbu değil, el yazması... ...eser, açtı... ...baktım ki... ...aynı idari... ...gönül ailesinin Sofi... Eğer kılır isen safi, açılır sana bir kalpı, ayağın olur Yani böyle anlaşılıyor ki Ankara'dan beri o ilahi bana söylettiren, sonra da getirip karşıma o şeyi çıkartan, işte onu yapan benim gibilerden. Yani o ilahiyi önüme sürdü. Ben de altın baktım yani hakikaten. Şimdi hocamızın kitapları bana intikal etti, evladım bu kitaplar senindir, senin zaten duyurmuştu bir kitap istediğim zaman. Kitaplar bana intikal etti de o kitap yok ortada. Yani onu arıyorum yok, onu nereden buldu da nasıl onu bana gösterdi bilmiyorum. Şimdi muhtelam kardeşlerim, böyle müşahfas misallerden hani endüksiyon metodu, dediksiyon metodu, tüme varım, tümden gelim vesaire çeşitli mantık muhakeme metotları var. Size bu şeyleri anlattım, olayları giren olarak anlattım. Şunu demek istiyorum, yani bir takım olağanüstü insanlar var, Kur'an-ı Kerim'de, Hadis-i Şerif'te, efendim, İslam tarihinde, dinler tarihinde görüyoruz. Bir takım olağanüstü olaylar var, zamanımızda da var, devam edip gidiyor. Ve Bir takım olağanüstü kişiler var, mübarek insanlar var. Olağanüstü bir takım hallere sahip insanlar var. Bu ne haldir? Yani bir insana Resulullah'ın vefatı anında gelmesi, iltifat etmesi, rüyasına girmesi, haccının makbuliyetini müjdelemesi, nasıl oluyor bu? İşte tasavvuf dediğimiz olay, muhterem kardeşlerim, bu. Yani, keramet demek istemiyorum ama, şu ki, yani bir insana Allah'ın sevdiği bir değişik kul haline getiren hal. Bu nasıl oluyor? Bu nasıl sağlanıyor? İşte bunu sağlamayı kendisine gaye edinmiş olan çalışma, ilim dalı efendim ve öğrenim, öğretim, eğitim dalı. Şimdi hayatta biz gelmişiz Anadan, babadan, ecdattan Müslümanız. Bizim dışımızda başka insanlar da var. Başka dinlerden insanlar var. Çeşit çeşit milletler var. Hayatın gayesi nedir diye sorulsa muhakkak ki onlar herhalde zengin olmaktır derler. Efendim, veyahut mutlu olmaktır derler. Efendim, çok para kazanıp her istediğini yapabilmektir. Gönlünce yaşayabilmektir falan derler. Tabi biz müminler için öyle değil. Biz müminler için hayatın gayesi daha başka bir şey. Bizim dünyadaki diğer insanlarla biraz felsefemiz farklı. Biraz sözü tamamen farklı da diyebiliriz. Bize yakın olanlar vardır, uzak olanlar vardır, o bakımdan biraz diyebiliriz. Şimdi bizim felsefemizde müminin kafa yapısında, gönül yapısında daha başka bir şey var. Yani zenginlik desek o halde Müslüman niye kendi kazandığı parayı başkasına veriyor? Hayır hasenat yapıyor. Sadaka veriyor. Zenginlik değil. Efendim bilmem mutluluk desek niye kendisini rahmete sokuyor? Cevbi cefaya talip oluyor. Efendim meşakkatlere kendisi isteyerek gidiyor. Hatta harbe gidiyor. Efendim malını değil canına da veriyor. O da değil. Yani bir Müslümanın hayattaki gayesi nedir? Mutluluk değil, zenginlik değil, rahatlık değil, huzur değil, keyif değil, efendizevk değil, eğlence değil. Bizim dinimizden, ayet-i kerimelerden, hadis-i şeriflerden aldığımız eğitim, terbiye, bizim gayemiz bizi yaratanı tanımak. Bizi yaratanı tanıdıktan sonra... O'nun sevdiği bir kul olmak. Yaradan'ı bulmak ve O'nun sevdiği bir kul olmak. Allah'ın sevgisini kazanmak. Bizim gayemiz bu. Gayemiz Allah'ın sevgisini kazanmak olduğu için maldan da geçiyoruz, candan da geçiyoruz. Canı, cana dilemiş vermemek olmaz. Ey dil ne niza ey diyelim ol, ne senindir ne benim dediği gibi şairin canı bile vermem durumu oluyor. Şimdi Gayet Allah'ın sevdiği bir kul olmak. Allah'ın sevgisini, rızasını kazanmak. İşte Allah'ın sevgisini, rızasını kazanma yoludur tasavvuf. Yani bunu nereden öğreneceğiz? Ee, bu şeyi Allah'ın rızasını kazanmak istiyorum ben diyen bir kimse hangi ilmi tahsil etmedi ki bunu sağlasın? İşte o tasavvuf ilmidir. Allah'a sevgisini kazanmada çok ana hatlarıyla söylemek zorundayım. Yani olması gereken şeyleri çok kısa hatlarla söylemek zorundayım. Bir kere Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tam uymakla sağlamak yolunu tutmuştur. Gerçek tasavvuf. Eşref olur Rumi Müzekkin Nüfus isimli şahane tasavvufi kitabında diyor ki şehim iki vazifesi vardır. Birisi kullara Allah'ı sevdirmek, ikincisi Allah'a kulları sevdirmek. Kullara Allah'ı sevdirmek kolaydır anlatırsın, sever. Bu nimetleri sana veren Allah dedi dersin, sever. Ama لَا يُسْأَلُوا عَمَّا يَفْأَلُوا وَهُمْ يُسْأَلُونَ Yani mülkünde hak tasarruf eder keyfema yaşa kainatın sahibi ve mutasarruflu ve efendim hiçbir şeyin kendisine bir şeyi icbar edemeyeceği mutlak gücün kuvvetin sahibi Allahu Teala Hazretlerine sev bu demekle sevdirmek mümkün olur mu? Yani icbar ...etmek mümkün mü Allah'a? Mümkün değil. O halde şey ...müridi Allah'a nasıl sevdirecek? Bu ne biçim iş? Ne biçim söz? Küstahane bir söz mü? Hayır kendisi izah ediyor. Çok güzel izah ediyor. Diyor ki... şey ...müridi Allah'a... ...şöyle sevdirir. Ona Resulullah'ın sünnetini öğretir. Yaşayışını öğretir. Hayatını öğrettir. O, Resulullah'ın sünnetine itibar ettiği zaman Allah onu sever. Evet, bu doğru. Çünkü, ayet-i kerimede buyuruluyor ki Bismillahirrahmanirrahim قُلْ اِنْ كُمْتُمْ تَحِبُّونَ اللّٰهِ اَتَّبِعُونِيُّ اُفْبِرْكُمُ اللّٰهِ Eğer siz, Allah'ı sevmekten bahsediyorsanız, biz Allah'ı seven insanlarız, Allah'a aşıklarıyız vesaire. Resulullah'a tabi olun, O'na itibar edin, O'nun yoluna girin, O'nun izinden gidin, onun peygamberliğini kabul edin, onun talimatlarına uyun ki Allah ancak o zaman şerefde görülüyor. Birisi bu. Hadis-i şeriflerden biliyoruz, eğer bir insan sünnet-i seniyye yolunda yürümezse, yani bid'at ehli olursa, değil Allah'ın sevgisini kazanması, yaptığı ibadetlerin mükafatını bile kazanması mümkün olmaz. Çünkü bid'at ehlinin Allah, farzının nafilesini ...haccını, ömresini, namazını, niyazını, zekâsını, sadakasını kabul etmiyor. Dinden bidat etliğinin hiçbir şeyini kabul etmiyor. Kabul ettiği ancak sünnet-i seniyye.